Necm Suresi 62 Ayettir. Mekke'de takriben Risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını 1. ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sillâhîrrahmanirrahîm <Sessizlik> وَالنَّجْرِ اِذَا هَوَا Bismillahirrahmanirrahim Kayan yıldıza yemin olsun ki مَا <gülüyor> Arkadaşınız Muhammed yanılmadı, sapmadı, aldanmadı. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. İn O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Annem bu şedid onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan, Melek Cebrail öğretti. <gülüyor> Melek kendi asli suretine girip doğuruldu. İşte o zaman, Kendisi en yüce ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar, veya daha az kaldı. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. Gözlerinin gördüğünü, Kalbi yalan saymadı. Şimdi siz kalkmış da, onun gördükleri hakkında şüphe edip, kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? Onun bir başka inişini, İnde Sidretül Münteha. Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. İndeha cennetül <gülüyor> Meva cenneti de onun yanındadır. <gülüyor> O dem ki, sidreyi bir feyi sarıyor, sardıkça sarıyordu. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Şimdi baksanıza şu Lata Uzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri menata erkek evlatlar size kızlar ona olsun öyle mi o zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı? İzlediğiniz için Aslında bu putlar, sizin ve atalarınızın uydurduğu, kuru isimlerden, boş lafızlardan başka bir şey değildir. Allah, onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir. Onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara, Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. Ne o, insanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da, dünya hayatı da Allah'ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder. وَكَمْ <gülüyor> Tekin göklerde nice melaiike var ki Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça onların şefaatleri asla fayda vermez. İnnel <gülüyor> nebiyne Evet, ahirete inanmayanlardır ki, melakiyi Allah'ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar. <gülüyor> daire hiçbir bilgileri yoktur sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar oysa zan hakikat karşısında ne ifade eder ki <gülüyor> Halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak. <Gülüyor> bilgi seviyesi ancak bu kadardır. Bildikleri bilecekleri budur. Senin Rabbin kimin yolundan saptığını, kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir. <Gülüyor> Yerde ne var, yerde ne varsa hep Allah'ındır. Böyle olduğu için, sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği, yaptıklarını kaydettiği içindir ki, kötülük işleyenleri, yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak, iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir. el <gülüyor> What? O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp, O'na karşı gelmekten sakındığını, O pek iyi bilmektedir. Şimdi iyice dikkat edin, şu sırtını çevirip uzaklaşana. Azıcık verip de, sonra cimrilik ederek vermeyene. <gülüyor> Gaytların bilgisi onun yanındadır da, onları kendisi mi görüyor? Enlen <gülüyor> Yoksa o Musa'nın ve, ve o çok vefalı İbrahim'in sahiplerinde bulunan, ve İbrahim bulunan Şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Ve bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. <Sessizlik> Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Ve <Sessizlik> Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. Odur güldüren ve ağlatan, Odur öldüren ve yaşatan, وَأَنَّهُ Erkek ve dişi çiftini yaratma, مِنْ Rahime atılan nutfeden, spermden, Öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, ona aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi, ve haninden memnun etmek de ona aittir. <Sessizlik> Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de odur. <Sessizlik> Önceki ait milletini yok eden de odur. <Sessizlik> Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. <Sessizlik> Önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar, çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler neler kapladı neler artık Ey insan şimdi rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin İşte bu peygamber de, Önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden, Ne zaman olacağını bildirecek, Geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama Ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık, bırakın bu gafleti de, Allah'a secde ve ibadet edin.